Hepsi önümüze gelecek inşallah. Ve alâ tekun şabbe, tamam mı? Ve bu kadın diyor, bu yani bir bu İmam e, Zerkânî'nin yani öne sürdüğü diğer diğer şartlara artı bir şart bu diyor böyle genç yaşta da olmayacak. Niçin? Çünkü genç yaşta dışarı çıktığı zaman özellikle bu zinet eşyalarıyla, tamam mı? Efendim yüzü açık, cicili bicili yüzü var. Cicili biciliye şarpı, cicili bicili etek, cicili bilmem nere falan. Genelde kadınlar, kızlar dışarıya çıktıkları zaman bu cicili bicili elbiselerle çıkıyorlar. Yani dış elbisesine hiç önem vermiyorlar. Maalesef değil. ya Bu izine gittiğimde kadın mesela başını kapatmış, tamam mı? Daracık bir bluz giymiş, ince ve daracık, göğüsleri hepsi dışarıda. Daracık bir şey... Bantolon giymiş mesela, başını kapa başı kapalı, daracık bir bantolon. Ney bu? Ne? Sen başını kapatmışsın, tamam mı? Diğer her tarafın dışarıda, bacakların dışarıda. Affedersiniz arka kalçalar hepsi dışarıda, ön göğüs hepsi dışarıda. Bu kadın, billahi bu kadın tesettürlü müdür şimdi? Keşke başını açıp geri Yani başını açsa, bunlar kapalı olsa belki ne yapmaz? Hayır. Erkeğin dikkatini o kadar çekmez öyle Müslüman kadınlar var ki tesettür konusunda çok Sani sanıyorlar ki yani saçları kapatıp kapattıktan sonra tamam ondan sonra diğerleri hiç mesele değil <gülüyor> doğrusu öyle değil bu genç özellikle genç kızlar dışarı çıkmak istedikleri zaman kesinlikle bu şartlara mukayyet olması üzerinde vaciptir aksi takdirde günahkar olmuş olur Öbür tarafta diyor ki...